Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün. Ya'la bin Ümeyye radıyallahu anh. Zor günler yaşıyordu Mekke. Tevhidin kalesi olan Kabe, putlarla doldurulmuştu. Putperestlik inancıyla insanların zihinleri, kalpleri, inançları ve ahlakları paramparça olmuştu. İnsanların zihinlerinde ve kalplerinde yaşanan bu parçalanmışlık, sosyal hayatlarına da sirayet ediyordu. Kalpleri birbirine ısındıracak, zihinleri birleştirecek, Ayet-i kerimeler indikçe Mekke ahalisi hak ile batıl arasında saflarını belli etmenin eşindeydi. O insanlardan birisi de Beni Nefel bin Abdülmenaf'ın halife olan Yağla bin Ümeyye idi. Ebu Halef ve Ebu Safvan künyeleriyle de anılan Yala bin Ümeyye radiyallahu an Bedir gazvesinde müşrik ordusuna çok sayıda kurbanlık deve bağışlayan babası Ümeyye, Kardeşi Seleme ve kız kardeşi Nefise ile birlikte Mekke'nin fethi sırasında İslamiyet'i kabul etti. Huneyn, Taif ve Tebuk gibi savaşlara iştirak eden Yağla radiyallahu anh, Allah Resulü'nün vefatından birkaç ay önce üstlendiği idari görevleri Hazreti Osman radiyallahu anh döneminin sonuna kadar sürdürdü. Allah Resulü'nün Yemen valisi Bağza'nın ölümü üzerine Veda Haccı'nın ardından Yemen'e gönderdiği yöneticiler arasında Yala radiyallahu anh da yer aldı ve ilk defa cennete amil tayin edildi. Bu görevinin yanı sıra Yala bin Ümeyye radiyallahu anh, San'a valisi Eban bin Said'in yardımcılığı görevini de yürütüyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatının akabinde Medine'ye dönen Eba'nın yerine geçen Ya'la bin Ümeyye radıyallahu anh, Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın halifeliği döneminde Havlan'da ve Yemen'in diğer bölgelerinde Cerianeden Ridde savaşlarına komuta etti. Ya'la radiyallahu anh, Hazreti Ömer radıyallahu anh ve Hazreti Osman radıyallahu anh devirlerinde yeniden Yemen valiliğine getirildi. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın zamanında Necranlı Hristiyanları Arap Yarımadası'nın dışına sürmek gibi stratejik bir görev icra etti. Görevi esnasında haksızlık yaptığı gerekçesiyle yapılan bir şikayet üzerine Medine'de bir süreliğine bekletildi. Yapılan tahkikatın ardında haksızlık yapmadığı ve masum olduğu anlaşılınca görevine iade edildi. Ya'la radiyallahu anh Hz. Osman radiyallahu anh'ın evinin kuşatılması esnasında yardım için yola çıktıysa da Medine'ye varamadan halifenin şehit edildiğini öğrendi ve halifenin intikamını almak isteyenlere katılmak amacıyla Mekke'ye gitti. Burada toplanan kuvvetlerin donatımına büyük katkıda bulundu. Cemel vakasında önemli rol oynadı vakaya adını veren Asker adlı deveyi kendisi satın alıp Hz. Ayşe radıyallahu anh'ın emrine verdiği gibi orduya katılanların kullanması için yüzlerce deve ve yüzbinlerce dirhem tahsis etti. Cemel vakasındaki yenilginin ardından Mekke'ye kaçan Yahya radıyallahu an daha sonra Hz. Ali radıyallahu anh'ın yanında yer aldı. Hicretin 37. senesinde vuku bulan Sıffın Savaşı'na Hazreti Ali radiyallahu anh'ın safında katıldı. Mekke'de yaşadığı dönemde fetvalar da veren Ya'la radiyallahu an, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis-i şerif rivayetlerinde de bulunmuştur. Yemen'de valilik yaptığı süre zarfında mektuplara tarih atma uygulamasını başlatan Ya'la bin Ümeyye radiyallahu an, ölüm tarihi konusunda bir belirsizlik olsa da hicretin 60. yılına kadar yaşadığı düşünülmektedir.